esemektedir. <gülüyor> Filozof Ancak makulata bağlanmıştır. Makul olan şeyler, cisme bağlanmış, makul cisimler. Fakat saf ve pak olanlar aklın, aklının aklının şahsı varıdır. var Şesuvarı. Aklın aklı. Geçen gün bir şey daha gördüm, bir şey, bir şey bir şey daha var ne diyor? Birbirlik demişler, birbirlik, özün özün demişti. Ha, özün özün, bir birbirlik, mesih de okuduk, Hı. aklın içindeki akıl, yani aklı yaratan akıl, asıl akının bir şey var, yani asıl o akı, akının içindeki aklın, akıl bizim yol göstericimizdir, şey var, suvarı. Senin aklın aklı, yani aklı kül. Merhaba. Aklı kül. Yani Allah'ın bize kendimden verdiği, verdim dediği aklı kül. Asıl akıl. Bizimdeki Aslında... akıl. Bir parça dünyaya bahsedilir, tedavi verdiği akıl. Asıl o kendi. Dedem, o zaman deminki sorumla ben deminki sorduğum soruyla ilgili o zaman bilincin gelişleyip kalpten bunları yaşamaya başlayınca aklın da aklı küle mi yaklaşmaya başlıyor yani gelişlemesinden kalsın demin o, aklın o zaman... aklı küle e, şimdi aklı küle varmak için da çok yollar var ya ama ondan haberler ediyor seni senin aklını aklı Bizim bir aklı cüz. O aklı kül. Bütün kâinat idare eden aklı. Biz aklı kendi kendimizi kendimiz idare etmek durumundayız. Orada yapabiliyorsak. İç ve aklı cüz ise şimdi aklı iç. Öz. Aklı cüz ise bizim aklımız ise postan ibaret, Post. kışır, kışır. Dış, dış deri, kabuk. Şimdi bizim yüzümüzde deri var, kışır. Ve de karpuz aldınız, karpuzun kabuğuna kışır denir kabuk. Ama karpuzun özü içeridedir. Asıl karpuz, meyvesi, tabi Yediğimiz içidir. Ee, Kabuğu atarız. Onda, onda yiyecekler, yiyecekler vardır. Başka biz onu yemeyiz. Ama Karpuz, içkinin fındın, içkinin fındın, kabın yemeyin, Bakın yiyoruz. Gibi. Burada da aklın aklı, aklı düz, e, aklı e, kül. Bu asıl varmak istenen nokta odur. Bizimki aklı düz, o asıl özün dışındaki kabuk, onu koyan kabuk. Ama o korumuyor onu da, biz dışarıda kalmışız yalnız. Mesela biz onu koruyacak yok. <gülüyor> küllü aklın kışlı, büyük aklın, aklı düzgün, küllü külün kabuğu o olan aklı düz bir şeyi anlatırken, yüz, yüz delil verir, bir şeyi anlatırken, bak şimdi böyle bir, bir sürü şeyler yani su için, şişe şey, için su var. Suyun tadı, şöyle tadı böyle. Ondan dair daha kötü bir sürü deliller veriyoruz. Yüz deli veren. Aklı kül ise İykan'a masa olmayacakça. Neydi ikan hakikat Masa onun ise yani Hakkal Yakın marifetine ermedikçe bir adım atmaz. Demek ki e, biz Hakikada ancak aklı külle varacağız, aklı külle varacağız. Aklı cüz'ü kürşi bir kere bırakacağız, hakikat yoluna var. maddi ilimleri büyük bir kere bırakacağız, manevi ilimleri sarlayacağız. Ancak gölü yürütüceğiz, <Gülüyor> gölüne gideceğiz. Aklı gülün, küllü aklın, Kışçık olan, aklı ah, cüz bir her bir şey anlatır ki, dililer gösterir seni. İsvan Şanlı, aklı gülen, İsvan'da falan gelen gerek yok. Her şey açık, açık bir yerden. Muhanefede bir adım atmaz. İstiklalcilerin istediler yani tepkik ediciler efendim, ayağı ağaçtandır, onu yani mesleği okuduk, 4-5 hafta evvel bu, bu beyde okuduk. İstiklalcilerin ayağı ağaçtandır, yani yanar, kırılır, dıkılır ağaç, dayanır mı? Ağaçtan, ağaçtan ayak ne kadar sağlam olabilir? Yani bas yürüdüğün yolda yürürken ağaç senin ayak ayakları sen ayağın, ağaçtansa ağaç biraz gittikten sonra kırılır eğilir büyülür biter bu ağaç ayak niye yani yürüdüğün ayak ne kadar sağlamdır hangi deli ne kadar sağlam ki o o, o büyük yolda, çektiğin yolda seni oraya götürebilir sen istedim mücahakim ben Mevla'na kıyasla delilleri çoğaltmakta kalbin hakiki bir ikdina'na, ikdina, tahmin inanç varamayacağını şöyle anlatır demek ki ne kadar çok delil göstersen göster bir yolda kalp onlara inanmıyor kalbiki küllü ona inanmıyor bin tane bin tane, on bin tane delil göster hayır den başka için ya o yuvaya varmak için tek yol lazım iman. Saniye mastudan saniye yaratıcı her şeyi yaratan ben gayri olarak heki saniye Allah'ı yaratılmış her de ayrı görmedim diyor. Gördünüz mü? hususunda ancak ''Kıyası ihtirani görmeyecez ile kanaat ettin. Tekrar okuyorum. Sani yaratan, yücelik yaratan, mastudan gayri her şeyi yaratan gayrı'' O da bir şey görmedin, görmedin. Birki hususunda ancak kıyasi ihtirani o şeylere ait olanlardan başka bir şey görmedin diyor. Onu da kanat ettin. Yani, asıl müessiri görmedi, tefaratı gördün, fakat asıl onu yapanı görmedin, müessir, tesir eden, onu meydana getireni görmedin, yani yaratılmışları gördün, ama yaratanı görmedin. Olan, mühim olan yaratanı görmedin. Ben sakın bu bu gözleri göreceğiz, benim gözleri göreceğiz. Biz hakkı asarıyla değil, eserliyle değil, biz Ali'yi müşahede edemeyiz. Allah'ı görüyoruz diyor. Hadi ne Yani biz Allah'a mı ne dediniz diyecek? Allah zatıyla meşhur olmayız. Değil mi? Yani biz ancak onu yaparız. Hadi ne vana vana demiyor. Diyor ki, siz o yaratanın yaratttıkları gördünüz. Onun hakkında varım Ya asın yaratanı gibi biz onu görüyoruz. Nasıl ne görüne bu? Onun o onu, dünyanın gözü değil. Gönül görür. gözü görürük. Gönül gözüne onu hiç yaşan bile göremeyiz. Tanrı'yı da sevmez. Felsefeci, filozof delilleri artırır. İstediği kadar artırsa, hakka varamaz. Çünkü bütün artırıldığı deliller, yaratılandır. Eserler, ne yapıyorlar? Dağla, denizde, avalay... Dağla, denizde, bin bir türlü çiçekler var. Delil ama görürsün tamam. Bu yaratılmış ama akil olan bir akam. Şimdi akiller değil. Akil olan insanlar, ya Allah bir yaratan var. Hiçbiri birine benzemiyor. Bir milyonlarca, milyarlarca yaratık. Hiçbiri birine benzemiyor. Hepsi bu dünya nimetlerini alıyor. Dünya nimetleri bitmiyor. Bitenler tekrar meydana geliyor. Bir akıl insan bunu düşünür. Bunu bir yaratan var. Ya Hazreti biz onu görüyoruz diyor. Onlar için, filozoflar için, diyor ki, duman ateşe delirdir. Şimdi, biz aynel yakın aratırken onu söyledik. Duman görüyoruz, orada bir duman alması, ilmeyen yakın, muhakkak bir şey var. Ateşi de gördünüz, ha dumanın sebebi ateştir diyoruz. Bu, bizdeki aynel yakın derecesi, bir şey onlar için duman ateşi devir Bizim için dumansız olarak ateşli olmak hoştur. Diyor. O ateşin içinde olmak, yanmak hoştur. Diyor. Yani biz ateşin bizatihi kendisiyiz. dilin kıymeti kalitmez. Ateş bizden çıkıyor. Hadi bir ateş bizden çıkıyor. dumaya çıkmış ne para eder? Be, i̇çin değil mi ateşin ya? Görülür ki, şimdi Hazreti Pir diyor ama, ilah ki benim demeleri, bu cümle budur. Anasını Görülür ki, Sufiye evi ehli, ehli, ehli takat demin de, beli ver diyeceğim artık, o seviyeyemiş olan, görülür ki Sufiye zat, ve hakikati, eşyayı, aşk ve tasfiye. Ee, şimdi bir nazar yolu dedik ya nazar yolu. Bilmek, görmek. Şimdi kadar? Onsuz görebilirsin. Ama o senin yere var. Ama lazım. Ve tasfiye yolu var. Gönlünü temizle. Tasfiye etmek, temizle ayırmak. Gönül işindeki pisliği atıyorsun, atıyorsun atıyorsun sadece o kareyi sen çık ki aradan kalsın senin yaratan işte Akil Mani Hazretleri bu seviyeden konuşmuştur sen çık ki aradan pislikleri at senin yaratan kalsın sen çık ki aradan kalsın senin yaratan <Gülüyor> görüyor ki <gülüyor> supiye Zat ve hakikati eşyayı aşk ve tasfiye yoluyla müşahede etmekte ve hakka nefesine ulaşmakta olduğundan artık onun için gelir ve kıyas yani, birbirine karşılaştırmak, mukayaziyetle bir kribet ifade etmez. Çünkü hakikatin kendisi o, hakikatin kendisi o olduktan sonra bir daha sebep aramak var mıdır? Ya yağmur yağıyor işte ya görüyorsun ya yağmuru ya yağmur yağıyor. Bir de artık yağmur yağacak diye bak bak dedim. Yani, Şöyle de, de... bu arkasoy sık sık soruyorum yani. Fark eder görebilir misiniz? Başlık değiştirir musunuz? Okuyabilir miyiz? Ha bir sormuşuz Sofya'dan bahsettiniz. Gönlür ki Sufiye, yani e e e olanlar zat ve hakikatı, Allah zat ile, eşyayı aşk ve tasviye yolu müşahede etmekte, bazıları, bazıları. Ama Sufiye, fakat. Hakkel yakın. Bu, benim bu grubun Hakkel yakın, seviyorsunuz yani ee, Fani olmak. Fani olmak. Ne fena filah mı? Fena filah. Fena filah, fani olmak. Allah'ta fena olmak. Fani olmak. Allah'ta kendini kaybetmek. Allah'ın Allah tamamen senin içinde olması. Sen, Allah Allah, Allah fikri yok olursun, kendi zatî varlığını kaybediyorsun, bırakıyorsan, tamamen Allah fikriyle dolusun. Bu anda ötesi var, fener billah, beka billah, hemen yakın birbirine, fener billah erişti mi? Eğer çok güçlü olup da yuvarlanmazsan, dayan dayan yuvarlanmazsan, beka billah bak, diye. Evliliği onun da olsun. Peygamberte sonsuz çıkıyor. Hakk'a yakın mertebesine ulaşmakta. Yani Allah'la daimi iç içesin. Onlar ayrı değilsin. Bütün onun fikriler de olsun. Ama asla zat olamazsın. Bak ona Zatla karışmak derin bir şey söylüyor hayır. Onunla o zatın varlığıyla varsın. O senin içini kavramış. Ama gene insana insanı hareket yapıyorsun ama insanı hasletlerini bırakmışsın, tamamen ona hasletleri olmuşsun. Adını yorulmuşsun. Hakkı Kalef'e mertebe olmak olduğundan artık onlar için değil. Yani ya işte buna şu, şu, şu, bu öpücü kırmıdır, beyaz falan bir şeye gerek yok. Tamamen hakikatin kendisi olmuşsun artık. O bunun şimdi de deli göstermeye gerek kalmaz. Bu mertebe var. <gülüyor> Bunlar da her asırda bir tane gelir. <gülüyor> Onlar. Bunu da daha sonra okuyacağım. Ben. Bir de üçüncü çiftten şey almış. Belki biz okuduklarımızdan da bakalım. <gülüyor> Senin için usul ilmine vakıf olmaktan kendi aslını bilmek daha iyidir. Yani usulü mühasebe, şimdi usulü muhasebe vardır, mesela muhasebe dolanmak için. Usulü muhabere, usulü muhabere var, muhabere bir. Sen bunları, bu şey, girip geçici şeyleri bilmektesin. Mesela ben iki de usulü manipli öğrendim. Manipli deneyim, usulü işin şifreleri de vardır. Öyle, Uzun uzun yazmaktansa, üç kere halde yan yana koyursan, mesela ins yazıyor değil mi? İnsan falan gibi vesaire, bir vesaire yapmaya vesaire koyursan, onları kazaltıymışlar. Bunlar gibi geçici şeyleri öğrenmektense, kendi içindeki de öğrenmek, o, o, o daha güzeldir. Senin için usul girmene, tabi dinde bir usul girmek isteyebilirsiniz, bir bir Usul ilmeğe vafık olmaktansa, kendi aslını... Şimdi geçeninde bir anlattım galiba. <gülüyor> Meslek okulu ne? Ee, Hasan Ali Yücel geldi. Mali Kötü'yle. Devleti işte, geldi. Bir şey sordu, söyledi. Sen kendi kitabını oku Şahsi 10, 16, 16, 16 yaşında. Sen kendi, kendi kitabını okudun. Okuyup Ya böyle. bir, bir şey zaman işte, hemen bir birkaç kitap var. yıllar geçti, bir... ...sefai derdi şey. Devladım sen kendi kitabını okudun. O bir şey anlamıyorum biraz ama, hiç okuduğumda bir şey an, anlamıştım. Şimdi, şimdi, şimdi an, anlamıyor mu Şimdi, şimdi anlamıyor mu şeyden Senin bu tür ilimine vakıf olmaktan, kendi asrını bilmek daha iyidir. İçimidir. Sen seni bil, sen seni. Aynı şeyin devamıdır. E, bilmiyorsan kendini e, aklına pişir, ensene diye bir şey <gülüyor> böyle bir lasları, <gülüyor> sensinli mi, sensin sen kendini bildirsen. O taraftan <gülüyor> bu tasavukların derdi de ziyadeştiren aşkından bu Hanife ve Şafi bir ders vermediler. Der. Ebu Hanife, bir olsun yaptı. E, e, Hani Felippe sebebi Kuram'da Ebü Şarifi de Şarifi ama ecetüni müsedir. İki defa. <gülüyor> Onlar bize bunu. E, e, hakikaten bahsetti dersi. Yani zaten, zaten şeriatı öğrettiler bize. Şeriatı kendince gör, görmediler. E, hani Hanefi İmam-ı kendi fikriyle şeriatı bize Anlattı. İmam Şafii de kendine anlattı. İmam Malik de, elihaati, hepsi de kendine göre anlattı. Ama şeriat anlattı. Bakın hakikat anlattılar. Onu söylüyorum. O, o, o, o, o, o, o, tarafa, o tarafa, derdi, ziyaretçiler aşkından e, mutasavvıhın aşkını. Ne İmam Şafii anlattı, ne de İmam Muhanefi anlattı. Ya? Onların dersi çarh ve zelzenedir, ziyadat ve babı silsile o Bu, mutasavvukların derdi, hani bul olurdu olacağı, çarh, çarh etmek, dönmek, Sabah etmek, ne? zezezi sar sıy yani eee daima harekette bulunmak, Dön sitatik CMS. Şimdi sitatik biliyorsun durmuş, doğru doğru doğru. Sitatik yoktur. İslamiyet'te sitatik yoktur. Yok hareket vardır. İşte bir e, hareketinde en belli seslülü <gülüyor> örnekti Her şey değişir. Her şey değişiyor. Sonra döneceksin, kainat döneceksin ve değişeceksin. Zelzele sarsıntı, sarsmak demektir Bizim de zelzele değil ama. Zelzele manası sarsıntı. Yani daima değişeceksin. Görülür ki Mevlana, fıkıh, usulü fıkıh, fıkıh şey fıkıh değil mi? Hukuk değil, i̇şte, usulü fıkıh. Evet, fıkıh, bir de bunu öğreten bir fıkıh ilmi var, değil mi? Söyletiyorlar. Fıkıh ve usulü kelal, tamam ilmi öğreten usul var gibi, ilimlerin tamamıyla ikani değil, yani onu, o o kelime tekrar edeyen onu, onu, onu Bir şey kesinlikle bilmek yani demek. Ha bir onun... kesinlikle bilmek demek. Bir şey kesinlikle bir Sağlam bilgi Sağlam bildim. <gülüyor> <gülüyor> Görüyor ki, Mevlana, fıkıh, usulü fıkıh ve usulü kelam gibi elimeğin tamamıyla ikani değil. Kesine Kesin girmek değil. İsfati olduğunu belirtiyorlar. Bir, bir ançlarca is, is, da bir isfakta muhtaç bunlar da. Ve bir mütehabb-i kehabb bundan sonra da Dider'e aşkın, Dider'e aşk, sevgili olan, sevginin yüzünü görmüyor olan aşkın, bir hicranı içinde, dertlenen, çırpınan, bizim aşk dersimizde, Tübü ve şafi bir şey demedi. İmam şafi ve İmam Azam, bu İmam Razi, işi, aşktan bahsetmemişler. Aştan, bahsetmemişler. Onlar sadece utillerden bahsetmişler. Ama ulahi ulahi ulahi ulahi bahsetmemişler. Onlar bize işlerle evet, dönüşmüşler. Mezhebinin birçok yerlerinden sırası geldikçe bu bahisleri temat edeceğinde Mevlana'mızın vahy-i arize hakkında söyleyecekleri şu sözde, bu bahsi bitirelim. fahri bir Azide bir âlimdir. Eğer akıl bu bahiste yol göstereceği olsaydı, Allah yolunda akıl yol göstereceği olsaydı, Fahri-i Râzi, İmam-ı Râzi, en yüksek sırrına vakıf olurdu. Demek ki sadece usul ilimlerini öğrenmekte işe yaralamıyor. Bu sayede imamı aldı, o kütük ciltine bir Kur'an tefsiri o kütük ciltler. Yerel aktücünün size matcandan manevi ve fayi medii ihata edemeyeceğini beyan ediyor. Yani <gülüyor> Dünya bizim aklımız ilahi ilmi kanunen lazımdır. Onun için bu aklı bırakıp aklı kürevası olmak, ilahi aşk yolunda olmak lazım. <gülüyor> Bakı olacağız diyerek aklı cüzünün manevi ve ilahi hikmeti, ihade edebileceğini beyan ediyorlar. Biraz zaten şimdi şurada üçer sayfası biraz zaten şu e, Allah'a varmak için bu yol bulmak için iki tane yol var var. Birisi nazar görgü yolu, birisi de gönlü tasfiye yolu, temizleme yolu. Görgü bir bir takım bilimlere öğrenmek lazım. Bu bilimleri pastırlarından gideceksin. O da başka lazım. Onsuz olmaz. bunda işte faydaları var, zararları var. Eğer o ülkeye çok değer verirsen daha fazla yol kat edemesin, görül yolunda bir de tıkanır kalırsın. Ama o yolu kullanırken devam edersen iyi e, e, hakikat varsa. Diğer yol tasfiye yolu, gönlüyü temizlemek olan. öbür yolda ilmler yakını görüyorsun, aynel yakını görüyorsun, orada kalıyorsun, her şey delille ver. bir hakim mahkemede delil olmadıkça karar veremez, görecek. Suçlu de dinleyecek, öbür ne dinleyecek, bakacak, bazen dava eden suçludur, kendini bastırmak için dava eder. O suçlu ama hakim kararı verir. Ama her iki tarafı dinler. Eğer her iki tarafı dinlemezse, Verdiği karar doğru bile olsa yanlıştır. İki tarafı dinleyecek mutlaka. Bir deli bu. Ama Tasviye yolunda olanlar Gönlü içindeki fazlalıkları, pislikleri temizliyorlar. Hani bir evleri ilk, ilk, ilk, ilk bahar temizliği vardır ya çıpçıp atılır ev giden de şekiller ev benim öyle atacaksın faziletlere sade ondan hakkar yakın Allah'a var içinde Allah'tan başka bir şey kalmayacak Akimmanın dediği gibi sen çık aradan senin nefsin çıksın aradan sadece seni yaratan kumsa. Yoksa bu cüz'i akıllar, bu usul derslerle falan, fizik, kimliğe, matematik falan gibi derslerden de bize bir şeyler verir, bir şeyler verir ama o kadar. Hakkı mühim olan onları kullanmakta hakikate emir. Hazreti Peygamber de onlardan faydalan dedi, Hazreti Cebrail ile beraber sikriye Minta'ya gitti ama o gün masalarla gitti. O bazen faydalanan değil. Ondan sonra Meryem'i açıktı. Bugünkü şey bu. Okuduğunuzun kısa lansası bu. Var mı arkadaşlar? Bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi şey hani tamam e, aynel yakınında pozitif hani ilimlere de tabii çok önem vermek evet, lazım. Evet. Ama şöyle bir şey diyelim ki sebepten zaman iptiye kabul gelirken. Evet. Yani sebepten sonra illa hani tasavvupa ilerleyen insanlar hani yağmur yağıyor işte su buharlaşıyor e, havaya gidiyor tekrar yoğunlaşıyor aşağı iniyor. Hani bunları demektense hak hak, hak yani o her şeye sebep ilmin yakın derecelere bunlar evet. ilmin yakın yani biraz da ilegde hak işte aynı derecede ama yağmur yağdığını sensin eğer, eğer sen yağmur yağdığını sen sen şey, bir şey mi öyle Evet yani onu sormak istedim. Ya bu riyaz sensin. Bu yere şey var ama ya. Sebep Yani direkt sebep o yani. <gülüyor> sebep. Ben diyorum ala ona vasıl olabilmemizin emniyetine. Konya barka sebep yani fayda ona varım. Bu yaptığın böyle yaparlar. Hangisi olsun? Birisi işte sebeplerden faydalanarak çıkar. Birisi de doğrudan çıkar. Gönül temizlemek süreçteyim. Evet. evet. Yani sebeplerden sonuca illa değil yani şu görüp Bu temiz e, tasvir yolu gitmek zor. Evet. Zor. Evet. Çok zor. Hadi ki Bu ne efendim? Teşekkür ederim. Hamdolsun. Evet. Sağ sen Mesela nasılsın? Şimdi bir dertliyiz. Şey, keşke sen gelseydin de çok güzel dersler olurdu. İnşallah. Hmm. Bekliyorum inşallah. İnşallah bekliyoruz. Hah, hah, hah. sonra, dört buçuk var ama. Rica etsen, sen, sen, sen kutsama bir cevabı veremiyor. <gülüyor> Sağ Değil bir şey, şey, sağ ol, alayım. Alayım. çok, kendim, çok, kendim, çok evet. En en güzel tas şey şu taspih. Çünkü ya bir kullanıp hem dünya ilimlerine hem ilahi ilimlerine kullanmak daha. Böyle Uzun zaman Öyle ama ben sağlam yolda oturur. Görev aynı Hacı Varemen'in dediği gibi. Bayan özümü bildi. İlme er yakın. Bilen o... kendi onu buldu, gördü. Aynı er yakın. Bilen o kendi oldu. Orlandır. Bilmek. Vurmak, görmek demek. Olmak. Ol. Tabii. Ee, şöyle ayrı ayrı, misaller, bu misalleri yazın, bulamazsın başka yerlerde. Ee, Hakk'a yakınlar, e, sen çık, aradan kalsın, sinir efendim. Hakk'a yakınlar. Öbürleri ilme yapın, Hakk'a yakınlar. Aynı laf Onlar. Kızım sen bunları al. Ancak şunu benim burada... İkiden sayfa var, onu mevcut değişiyor diye şey, bunu anlayın. Bir de üstuan şey bu, otu dokulu halde kırk kırk gibi var. Kırk kırk. Yok yok kırk iki. Kırk iki. Kırk iki. Kırk iki Evet. Kırk iki mi var? Evet evet. Kırk var. Bir şey var. yok alanıydı. Kırk iki var. Kırk biri sizi aldınız. Teşekkür dediniz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tamam can bunu verdiniz. Tamam Evet. mi? aynı zamanda patlıcan da faydalımış. Patates felsefesine faydalı. Bu öğrendi. igin nerede o nedir Orada olsun. 30 olsun, 40 olsun. Yavgı Peygamber'in buyurdu, öyle zaten ilmi, ilim müminin kaybolmuş malı da bulduğum yerde al. Ta maçında da al, İzmir'i gidirsin de al, ilmi bulduğun yerde Batı'dan da al. Ee, yani ikisiyle faydalarına mutlaka çok şey ederim. Evet ülke belki kısmet vesaire yani. Daha mesela bir şey böyle işte öyle, öyle yaratılıyor belki. Ama diyen ki demek istiyor. İğnenin yakını öğreneceksin hatta aynı yakını öğreneceksin ve e, arka yakını. Bu bu uzun ama Normal olan da o tür aslında, öbürü ki biraz kısmet işim, tamamen tasfiğe etmektedir. Ama biraz kısmet işim, iyi bir renklerden yönlendiriyor fakat bu sağlam, öbürü ki daha, daha iyi olur. Kaldi ben bu kitabı aldım Nurüş'le, Gazali'nin birbirlerine hani laf şey yapmaları var ya, yani o onun yanlışını düzeltmek istiyor, o onun doğrusunu karşılıklı bir söz atışması. Hayır çatışmıyor da arada. O çatışma çatışmıyor. yok yani o kendi doğru bildiğini söylüyor, kendi... o tabii. çok zor anlaması. Tabii mesela Gazali normal <gülüyor> el, el, el, elinde tabii. <gülüyor> Evet, şimdi open evet, evet. yapacağım. Ev evet. Bir tane daha vereceğim Serkan çay. Evet. Evet. vereceğim. Şunu kapayalım. Mantar Onlar iki parça andı. Şima bütün altaba Bunlar aynısı. Aslıyı inmene vereceğim evet. şimdi. Evet. Şunu bir birleştirelim. Orda var ya. Aynen işte bir şey koyalım. Tamam. Odaki tarih yeni tarihle değiştirelim. Tamam. Bir tanesi çok Ekleyeceğim buna biraz mı? Ha mu açayım bir şey Ben de çok